İhtilaf fıkı. Fıkı ihtilaflara dair bazı mülehazalar 7. Ebu Hanzala. Allah'ın adıyla. Kullarına ihtilaflarda yol gösteren, onları vahiy ile aydınlatan yüce Allah'a subhanallahu ve teala hamdolsun. İhtilafın her çeşidini fiilleriyle ümmete gösteren ve sünnetiyle onları aydınlık bir yol üzere terk eden Nebi'ye salat ve selam olsun. Son yazımızda fıkı ihtilafların nedenlerini tafsilatlı izah etmeye çalıştık. Allah'ın subhanallahu ve Teala yardımıyla bu konuyu sonlandırdık. Menheci ihtilaflar kısmına geçmeden bazı açıklamaların konuyu tamamlayacağını düşünerekten bu yazımızı konuyla alakalı müteferrik meselelere ayırdım. 1. İhtilaf başlı başına hüccet değildir. Bazıları herhangi bir konuda ihtilaf bulunmasını o konuda serbestlik olarak algılarlar. Bu yanlış bir bakış açısıdır. Çünkü bir şeyin yapılıp yapılamayacağını şer'i deliller verirler. İhtilafsa şer'i delil değildir. İhtilafta mutlaka bir tercih yapılmalı ve o tercih doğrultusunda hareket edilmelidir. Aksi halde bu ibahiyeciliğe yani her şeyi mübah görmeye götürür. Allah subhanallahu ve teala kitabında "Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan yöneticilere itaat edin. Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz" Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından da daha güzeldir.'' buyurdu. Nisa suresi 59. ayet Bu ayet ihtilaf vukuunda Müslümanlara yol göstermiştir. İhtilaf edilen konu her iki tarafın haklılığı ve amel serbestlisi anlamına gelmez. O konuyu Allah'a ve Resulüne götürmeleri şarttır. Bu aynı zamanda onların iddia olan imanlarının da ispat alanlarından biridir. Maalesef vahyin ihtilaflar hususundaki bu rehberliği kaybolmuş, insanlar ihtilafları kitaba ve sünnete götürmeyi terk etmiştir. Alimler ihtilaf etmiştir sözü iki görüşle de amel edilebilir olarak algılanmaya başlanmıştır. İbni Abdilber Rahimehullah, ihtilaf sözü muteber hiçbir fukaha'nın yanında hüccet değildir. Ancak basireti olmayan veya sözüne itibar edilmeyenler ihtilafı hüccet kabul etmişlerdir. İmam Şatibi Rahimehullah, bu durum iyice kötüleşti ve konu hakkında ihtilafın olması şer'i delillerden sayıldı. Zaman ilerledikçe bir şeyin yapılması onun ihtilaf edilmesine bağlandı. Bazen biri bir şeyi men ettiğinde ona karşı çıkıldı. Bunu niye men ediyorsun, bu ihtilaf edilen meselelerdendir dendi. Bu şeriate karşı işlenen hatalardandır. Çünkü üzerine itimat edilmemesi gerekene itimat etmiş, hüccet olmayan şeyi hüccet saymıştır. Hatta bir rahimehullah, bita yani baldan elde edilen bira hakkında şöyle dedi. Bazıları dediler ki insanlar üzümden yapılan içkinin haramlığında ittifak edip bazı içeceklerde ihtilaf edince ittifak ettiklerini haram sayıp ihtilaf ettiklerinin mübah olduğuna kanaat getirdiler. Bu söz çirkin bir hatadır. Çünkü Allah anlaşmazlığa düşenleri Allah'a ve Resulüne yönlendirmiştir. Şayet bu adamın anlayışı doğru olmuş olsa, faizin bazı kısımlarını ve muta nikahını da mübah saymamız gerekirdi. Çünkü ümmet bunlarda da ihtilaf etmiştir. Oysa ihtilaf hüccet değildir. Hüccet, ihtilaf edilen konuda sünnetin beyanıdır. İbni Teymiye Rahimehullah, bununla beraber hükümlerin ihtilafın varlığıyla illetlenmesi batıldır. Çünkü ihtilaf, Cari'nin kendisine hükümleri bağladığı asıllardan değildir." demiştir. Allah imama rahmet etsin. Demek istediği fakir bir meselede hüküm verirken konu hakkında ihtilafın varlığını esas kılmak ve bir şeyin yapılacağına illet olarak ihtilafın varlığını göstermek doğru değildir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala hükümlerini delillere bağlamıştır. Konu hakkında ihtilaf olması delil değildir ki hüküm ona bağlı olsun. Asrımızda İslam şeriatını iptal edip hevalarını din kılmak isteyen yol kesiciler alimlerin ihtilaflarını delil olarak kullanıyorlar. Muteber sebeplerden kaynaklı ortaya çıkan ihtilafı serbestlik olarak yansıtırlar. Alimlerimiz şer'i naslara dayanarak müteber ihtilafla muameleyi anlatmışlardır. Ancak ihtilafı delil kabul edip, insanlara keyfe göre tercih serbestliği tanımamışlardır. 2. İhtilaf edilen meselelerde inkar yoktur sözünün çarpıtılması Kimileri bu sözü içtihadi meselelerde inkar yoktur olarak ifade etmektedir. Bu kaide yerinde kullanıldığında hak olmakla beraber, yanlış kullanıldığında batıl bir sonuca götürmektedir. Alimlerin bu sözü belli kayıtlarla kayıtlanmıştır. İhtilaf edilen konu açık bir nasa veya icmaya muhalefet etmediği müddetçe inkar söz konusu değildir. Ancak ortaya çıkan ihtilaf dinde zaruri bilinmesi gereken bir meseleye veya açık nasa ya da icmaya muhalefetse bunu inkar etmek farz olur. Hususen bu konuyu bir önceki başlığa bağlarsak meramımız daha iyi anlaşılır. Bazı insanlar önce herhangi bir meseledeki ihtilafı zikrederler. Adeta Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden veya ümmetin icmasından bir şeyler nakletmiş edasındadırlar. Oysa ihtilafın şer'i bir delil olmadığını bilmezler. Daha sonra alimlerin ihtilaflı meselelerde inkar yoktur kaidesini zikrederler, batılın üzerine bina ettikleri ikinci bir batılla neticeye ulaşırlar. En çok karşılaştığımız durumlardan biri faiz meselesidir. Bankacılık devlet ekonomilerinin bir parçası olunca saltanat alimleri kredilerin faizliği konusunda farklı görüş ortaya attılar. Birileri önce bu belamların aykırı görüşlerini ihtilaf olarak ümmete sundu akabinde bu konunun ihtilaflı olduğunu ve buna bağlı olarak da faizi mübah kabul edenlerin ve onunla amel edenlerin inkar edilemeyeceğini savundular. Arap şairinin dediği gibi: Sa'at develeri gütmeye koyuldu ancak develer bu şekilde güdülmez ey Sa'at. Türkiye'de de ihtilafın alimlerinin bu işi beceremedikleri en nihayet anlaşıldı. Düne kadar fetvalarıyla konu hakkında ihtilaf olduğunu söyleyen bu sözde alimler, bugün Rabia meydanında Tahrir meydanında öldürülenlerin ateşin köpeği hariciler olduğuna, onları öldürenlerin ise Ali radıyallahu anh misali cennetlik olduğuna dair fetva veriyorlar. Aynı kesimler, düne kadar fetvalarıyla Allah'ın helalini haram, haramlarını helal saydıkları alimlere lanet okuyor Onları belam diye isimlendiriyorlar. Biz beklerdik ki Mısır'da öldürülenler konusu ihtilaflıdır. Çünkü bu konuda ihtilaf eden alimler var desinler. Ancak heyhat ki heyhat. Heva'nın sürüklediği insanlardan adalet beklemek. Kalplerine arz ettikleri fitneler onları hevalarının kulu yapmıştır. İstedikleri meselede delil gördüklerini bir başka meselede lanetlik görüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bahsediyor adeta. Fitne insanların kalbine hasır misali çizgi çizgi konur. Hangi kalbe bundan içirilirse onda siyah bir nokta hasıl olur. Hangi kalpte bunu reddederse onda da beyaz bir iz hasıl olur. Böylece kalpler iki gruba ayrılır. Bir grubun kalbi düz ve parlak bir taş gibi beyazdır. Bunlara arz ve semavat baki kaldıkça fitne ona zarar vermez. Diğer grubun kalbi siyahtır, bulanıktır, ters dönmüştür, tıpkı ateşte kararmış tencere gibidir. Ne iyiyi iyi ne kötüyü kötü kabul eder. Hiçbir değer tanımaz. Hema ve hevesinden kendisine ne telkin edilirse onu bilir. İslam alimleri bu konu hakkında doyurucu açıklamalar yapmışlardır. İmam Nebebi Rahimehullah, Müslim şerhinde bir kadı açık nasa, icmaya veya celi yani açık kıyasa muhalefet etmedikçe verdiği hükme itiraz edene karışamaz. İbni Temiye, Rahimehullah, söyledikleri bu söz doğru değildir. Çünkü inkar ya verilen hükme veya onunla amele yöneliktir. Birincisine gelince, şayet verilen hüküm sünnete ya da geçmişte var olan icmaya muhalifse, ittifakla ona inkar edilir. Şayet sünnete ya da icmaya muhalif değilse, o zaman isabet eden tektir diyen selefin cumhuruna göre sözün zayıflığına beyan edilir, demiştir. İkincisine gelince, amel, şayet sünnete ve icmaya muhalifse bu görüşle amel edene, münkere inkarın derecelerine göre inkar edilir. Ancak o konu hakkında nas yok ve içtihadın caiz olduğu alanlardansa, ister müctehit ister mukallid olsun, onunla amel edene inkar edilmez. Bu konudaki hata şu yanlış anlayıştan kaynaklanmaktadır. Bu sözün sahibi, ihtilaflı meseleleri içtihadi meseleler olarak zannediyor. Oysa selefin üzerinde olduğu hak, Konu hakkında nas yoksa o mesele içtihadidir ve onunla amel edene inkar edilmez. Bu çok değerli tespitlerden şunu anlıyoruz. a. İhtilaflı meselelerde inkar yoktur, sözü mutlak değildir. b. Bazıları ihtilaflı meselelere içtihadi meseleleri karıştırmıştır. İhtilafın varlığını içtihadın varlığı olarak algılamışlardır. Buna bağlı olarak da İslam'ın içtihada tanıdığı genişliği ihtilafa yaymışlardır. c. İçtihadi genişlik hakkında nas olmayan konularda alimlerin kendi çabaları ve umumi delillerle neticeye ulaşmasıdır. Ancak konu hakkında nas olmasına rağmen bir ihtilaf söz konusu olmuşsa bu nasla muhalefet olduğundan itibar edilmez. İmam Şevkani Rahimihullah maalesef bu söz yani ihtilaflı meselelerde inkar yoktur sözü iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek farizasını ortadan kaldıran en büyük vesilelerden biri olmuştur. Kitap ve sünnette bir şey sabit olduktan sonra birileri bu falanca alimin görüşüdür derse önce o alime sonra da onun nasa muhalif görüşüyle amel edene inkar şeriatin gereklerindendir demiştir. 3. Bir hakim, içtihat ettiğinde isabet ederse iki ecir alır, isabet etmezse bir ecir alır. Hadisinde ifrat ve tefrit. a. İçtihat kapısı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açılmasına rağmen, bir zümre bu kapıyı kapatmıştır. Bu, ümmet için ciddi sıkıntılara neden olmuştur. Belli asırlarda donmuş olan İslam fıkhı çağın sorunlarına çözüm üretemeyince insanlar İslam dışı kaynaklara yöneldiler. Bu da beraberinde İslam fıkhıyla uyuşmayan neticeler getirdi. Oysa İslam şeriatı evrenseldi. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belirleyici naslar koymuşlar, bu nasları değişen şartlar ve zeminde tatbik etmeyi müştehidlere havale etmişlerdi. Birileri, içtihadı ümmette sayılı insanlara hasletmekle önce Allah'ın Subhanallahu ve Teala fazlını daralttılar, sonra ümmeti bu nimetten mahrum bıraktılar. Oysa içtihat ayette belirtilen işte o Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine verir hükmünün kapsamındadır. Kimisi daha farklı bir yol izledi. İçtihat kapısı açıktır ancak ondan geçecek alim yoktur dedi. Öyle afaki şartlar zikrettiler ki sahabenin çoğu o şartlara göre müştehit olmadığı gibi içtihadı hasrettikleri çoğu imamda dahi bu şartlar mevcut değildi. İçtihat kapısının kapandığını söylemek aslında alışılmış mezhep taasubunun devamı için verilen çabadır. Atalarından buldukları yola tabi olmaktan memnun olanlar, kendi çıkarlarının zedelenmesinden korkan, mezhep imamlarıyla ne akidevi ne de ameli bir bağ olmayanların etrafında döndükleri bir meseledir. Bunun istisnaları elbette vardır. Özellikle İslam âleminin işgali, hilafetin ilgası ve dinin diyanet kurumları aracılığıyla devletin hizmetine girmesinden korkan bazı alim ve düşünürler, içtihat kapısının kapatılmasını savunmuşlardır. Bunlar endişelerinde haklıdırlar. İslam'ın devlet kontrolü olmadığında birileri dinin usullerine aykırı sapkınlıkları içtihat diye insanlara sunabilirler. İçtihat için İslam'ın kontrol mekanizması olan devleti gerekli görmüşlerdir. Kimileri de içtihat şartlarının afakiliğini fark edince bu şartlar dinin her alanında konuşma yetkisine sahip olan Mutlak müçtehitler için gereklidir, ancak belirli sahalarda konuşacak veya bir mezhebin usulüyle hareket edecek, mukayyet müçtehit için şartlar hafifletilmelidir, dediler. Ancak belirli sahalarda konuşacak veya bir mezhebin usulüyle hareket edecek, mukayyet müçtehit için şartlar hafifletilmelidir, dediler. Usulcülerden ilk bu yola başvuran İmam Gazali'dir. Ancak netice değişmedi. İçtihat şartları kolaylaşmasına rağmen bu ve benzeri fikirler nefislerde olan himmeti öldürdü. Eski dönem imamları bir mesele için aylarca yol gitmek, bir babın hadislerini anlamak için yıllarca yayılan ilmi rihleler yapmak zorundaydılar. Günümüzde ise ilim tedvin edildi. Her dalın maddeleri bir araya toplandı. Ancak içtihat hususunda oluşan yanlış tasavvur insanları bu yüksek mertebeden alıkoydu. Şüphesiz Selef dönemi müştehitlerinin yeri bu ümmette ayrıdır. Onlar zaman ve mekan olarak Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem övgüsüne masar oldular. Allah'ın subhanallahu ve teala onların amellerine kıldığı bereket, onların Allah yanındaki değerlerini göstermesi açısından da kafidir. Bunları ikrar etmekle beraber içtihadı onlara has kılmak ve Allah'ın şeriatla kendine kul kıldığı sahir ümmeti bundan mahrum bırakmakta kabul edilebilecek bir şey değildir. B. Bir başka yanlış tasavvur ümmetin müçtehit dediği insanlara her meselede uymanın serbest oluşudur. Müçtehit olarak bilinen bir imamın her konudaki görüşüne uyulabilir. Gerekçe olarak da Hadis öne sürülmüştür. Bir hakim iştihad ettiğinde isabet ederse iki ecir alır, iştihad eder sonra hata ederse bir ecir alır. Buhari, Müslim Bu hadisi adeta şöyle anladılar. Her halükarda müştehit ecir alıyor. Öyleyse ona uyan insan da ecir alır. Oysa hadis, Dikkatle fehmedildiğinde müftihlerin de hata edebileceği anlaşılır. İslam hatanın hiçbir çeşidine uymaya müsaade etmez. Müftihidin ecir alması ise Allah'ın subhanallahu ve teala ona olan merhametindendir. Din için yaptığı hizmet ve ortaya koyduğu çabanın ecridir bu. Yoksa hata yaptığı için ecir almamıştır. İbni Abdilber rahimehullah Sahabe ve müçtehitlerin ihtilafında her görüşe uyulur düşüncesi Kasım bin Muhammed mesebidir. Şafi, Malik ve onların yolunu izleyenler ki bu aynı zamanda Leys bin Sad Evzai ve Ebu Sevr görüşüdür de ihtilafta doğru ve yanlışın olduğuna inanırlar. Alimlerin ihtilafında vacip olanın kitap, sünnet, icma ve usule uygun kıyasın talep edilmesidir. İmam Maliye, Rahimehullah, sahabenin ihtilafı soruldu. İçinde doğru ve yanlış vardır, kontrol et, dedi. İbnül Kasım dedi ki, ben Malik ve Leys'in şöyle dediğini duydum. İnsanların zannettiği gibi sahabe ihtilaflarında tercih genişliği yoktur. Doğru olanlar ve hatalı olanlar vardır. Leys bin Sad, bir ihtilaf bize geldiğinde en ihtiyatlı olanı alırız, demiştir. Müzeni, İmam Şafi'den sahabe ihtilafı hakkında şunu aktarır. Onların ihtilafında kitaba, sünnete veya icmaya uyanı ya da kıyasa uygun olanı alırım. Şüphesiz Allah Resulü'nün ashabı ihtilaf etti. Şayet onların ihtilafında genişlik olsa, doğru ve yanlış olmasa birbirlerine itiraz etmez, aralarında iştihatları eleştirmezlerdi. 4. Meşru ihtilaflar ayrılık ve düşmanlığa sebebiyet vermemelidir. Meşru ihtilaftan kastettiğimiz kitaba, sünnete ve sarih icmaya muhalif olmayan ihtilaflardır. Delillerin çakıştığı ve müçtehidin tercih yapmak zorunda kaldığı ya da konu hakkında denil olmamasından dolayı herkesin öncelik verdiği umumi delillerle bir neticeye ulaşılması sonucunda ortaya çıkan ihtilaf Meşru yani sahih ihtilaftır. Rahmet olarak algılanması gereken ihtilaf budur. Bu konuda Allah Resulü'ne nisbet edilen ümmetimin ihtilafı rahmettir sözü vardır. Bu söz senet itibariyle sahih değildir. Senedi ve kaynağı belli olmayan rivayetlerdendir. Ayrıca Allah ve Resulü ihtilafı yermiştir. Övülense ittifaktır. Bu söz tek bir manada sahih olabilir, onun dışında kastedilen manaları batıldır. Hakkında kesin nas olmayan konularda âlimlerin ihtilafı ümmet için rahmettir. Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimehullah konu hakkında şöyle der. Ahkamda vuku bulan ihtilaf sayılamayacak kadar çoktur. Şayet Müslümanlar her ihtilaf ettiğinde ayrılığa düşüp birbirlerine sırt çevirselerdi, Aralarında koruma ve kardeşlik kalmazdı. Bir başka yerde, zahabe ve tabiinden alimler bir konuda tartıştıklarında Allah'ın emrine ittiba ederlerdi. Bir şeyde ayrılığa düşerseniz şayet Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Rasulüne dönderin. Herhangi bir meselede kardeşçe ve nasihatleşerek tartışırlardı ancak açık kitaba, sünnete veya ümmetin selefinin icma ettiğine muhalefet edense, bidat ehline yapılan muamele ile muamele görür, demiştir. 5. Meşru bir ihtilaf sebebi zail olduğunda meşru olmaktan çıkar. Önceki yazımızda alimlerin ihtilaf nedenlerine değindik. Bu sebeplerden biri vuku bulduğunda ihtilaf meşru olur. Ancak bu sebepler ortadan kalktığında ihtilaf meşruiyetini kaybeder. Örneğin bir alime nas'ın ulaşmamasını meşru ihtilaf sebeplerinden saydık. Ancak sonradan gelenlere o nas ulaştığı takdirde ihtilaf meşru olmaktan çıkar. Buna müzik meselesini örnek verebiliriz. İslam tarihinde alimler müzik aletlerinin haram olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bu konuda birçok delil zikretmekle beraber dayanak olarak İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadisi esas almışlardır. Yemin ederim ki ümmetimden bir topluluk gelecek, zinayı, içkiyi, ipek elbiseyi ve çalga aletlerini helal sayacaktır. Buhari Bu hadis açıkça müzik aletlerinin haram olduğunu belirtmiştir. Birilerinin İslam nezdinde haram olan aletleri helal sayacağına vurgu yapmıştır. İbni Hazm rahmehullah bu hadisin zayıf olduğunu iddia ederek müziğin ekstra bir haram olmadığı sürece mübah olduğunu savunmuştur. Ancak ümmetin ittifakıyla sabittir ki İmam Buhari İbni Hazm'dan hadis konusunda daha ehliyettidir. Ve İbni Hazm hadisçilerden değil daha ziyade fukuha tabakasındandır. Ayrıca o Endülüs'te yaşamıştır. Rivayet ilimlerinin merkezinden çok uzakta kalmıştır birçok hadis kitabından ve ricalinden haberdar değildir. Kendi çabasıyla ulaştığı netice bu hadisin senedinde kopukluk olduğu ve buna bağlı olarak müziğin ekstra haram bir durum olmadığı sürece, yani kadınların raks etmesi, içki meclisi ve benzeri şeyler, mübahlığına hükmetmiştir. İbni Hazm Rahimehullah, kendi çabasıyla ulaştığı bu neticede haklı olabilir ancak saydığımız sebeplerden ve sonradan gelenlerin yanında, bu hadis sahih olduğundan dolayı sonradan gelenler için aynısını söylemek mümkün değildir. Daha ilginç olanı hiçbir konuda İbn Hazm'ı tanımayanların müzik konusunda İmam İbn Hazm diyerek söz etmeleridir. Bu insanların ihtilafı meşru ihtilaf kapsamında değildir. Hevaye tabi olmalarının neticesi olan bir ihtilaftır. Örneğin İmam Şafii Rahimehullah birçok konuda şayet bu konuda hadis sahih olsaydı fetva şöyle olurdu demiştir. Kendi bir görüş ortaya koymuş ancak görüşüne zıt bir hadisin olduğunu fakat hadisin kendi yanında sahih olmadığı için hadise göre hüküm beyan etmediğini zikretmiştir. Şeyh Zat bin Abdülkadir Salim En nazar fîmâ alâka eşşâfî el kavle ala sıhhatil haber adlı risalesini yazmıştır. Şafii'nin görüşü haberin sıhhatine havale ettiği meselelere bakış diye de tercüme edeceğimiz kitapta 52 mesele zikredilmiştir. Bunlar İmam Şafii'ye ait olan El Um kitabında veya İmam Beyhaki'nin Sunenul Kubra ve Marifetu Sunen vel Asar kitaplarından toparlanmıştır. İmam Şafii rahimehullah Haberi sahih kabul etmediği için habere uygun olmayan bir görüş ortaya koymuş olabilir. Ancak bu fennin ehlince o haber sahih kabul edilmişse ve İmam Şafii'ye ulaşmamış bir bilgi açığa çıkmışsa sonradan gelenlerin Nas'a aykırı fetvaya uyması doğru değildir. Kabul edilmeyen mutasipça mezhep taklidi budur. Bu meşru ihtilafın esbabı zail olduğu halde ihtilafı sürdürme anlamına gelir ki bu da doğru değildir. 6. Delillerin ulaşması veya anlayışın değişmesi neticesinde fıkhi görüşlerin değişmesi ayıplanacak bir durum değildir. Alimin bir görüş üzere olması inelebet o görüşte sabit kalacağı anlamına gelmez. Vahye tabi olan rabbani alimin görüşlerine hükmeden delildir daha kuvvetli bir delil gördüğünde çekinmeden görüşünü değiştirir lakin görüşlerine taasubun veya hevanın hükmettiği insanlar delille ilgilenmezler İbnül Kayyım rahimehullah bu gibi insanlar için şöyle der Bunlar alim olamazlar alim peygamber varisidir kendi meslebeni Allah'ın Resulü'nün ve asabının üzerine hakim ve ölçü kılan ve bu ölçüye göre kabul ve redde bulunan nasıl alim olabilir ki? Bunlar övgüden ziyade yerilmeye daha layıktırlar. Selef'ten alimlerimiz bu konuda örneklik sergilemişlerdir. İmam Şafii rahimehullah Mısır'a hicret ettikten sonra birçok görüşünü değiştirmiştir. Bu durum fıkhi literatüre Eski mezhep, yeni mezhep diye geçmiştir. İmam Şafii Rahimehullah orada ulaştığı yeni deliller ve vakanın değişmesi neticesinde tereddüt etmeden görüşlerini değiştirmiştir. Bunun bir örneği de İmam Ahmet'tir. İmamdan aynı konuda birden fazla görüş aktarılmıştır. O bir hadis imamıydı. Farklı rivayetler eline ulaştıkça bir önceki görüşünden dönmüş ve denile teslim olmuştur. Zikrettiğimiz iki imam bugün İslam ümmetinin çoğunluğunun ittiba ettiği imamlardandır. Ve bu durum onların imametine olumsuz etki etmediği gibi ümmet nezdinde onları değerli kılmıştır. Çünkü delile ittiba edip hevasını terk eden Allah subhanallahu ve teala yanında değerlidir. Onun subhanallahu ve teala yanında değerli olan kulları yanında da değerlidir. Bu faziletin farkında olmayanlar, mezhep ve alim taassubuna düşmüşlerdir. Asırlar boyu İslam ümmetinin gerilemesine ve iç düşmanlıklar yaşamasına neden olan bu durum, vahiden yüz çevirip şahıs ve grup taassubuna tabi olmanın neticesidir. Allah subhanallahu ve teala bizleri hakkı gören ve ona tabi olmaktan çekinmeyenlerden kılsın. Fıkhi ihtilaflar yazımızı burada sonlandırdık. Bir sonraki yazımızda menhici ihtilaflarla devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Selam ve dua ile. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 22. sayısında yayınlanmıştır.